Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Adana Hunutlu Termik Santrali inşaatının bulunduğu Su Gözü Kumsalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin 2009 ve 10 sayılı genelgeye göre korunması gereken önemli bir deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Hunutlu Termik Santrali'nin inşaatı aynı zamanda IUCN yani Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından Nesli tehlike altında olduğu belirlenmiş yeşil deniz kaplumbağasının yuvalama alanını tehdit oluşturduğu için de BEN sözleşmesini ihlal etmekte. Proje ayrıca hem Çin hem Türkiye'nin imzacı olduğu biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin 8D, 8K ve 17C maddelerine de aykırı. Doğa Akdeniz Çevre Platformu'nun yani DACHE'nin yürüttüğü 350.org, CAN Europe Climate Action Network Europe, Doğa Derneği, Ekosfer Derneği, HEAL yani Sağlık ve Çevre Birliği ve WWF Türkiye tarafından desteklenen kampanya kapsamında şimdiye kadar 80 bin imza toplandı. İmzalar bugün Doğu Akdeniz Çevre Platformu Dace liderliğinde Hunut Termik Santralinin en büyük finansörü yani parayı veren ICBC'nin yani Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın Türkiye'deki genel merkezinin Teslim edildi. Daçen'in gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, banka önünde yapılan basın açıklamasında, santral inşaatına karşı açılan davanın bilirkişi raporunda kaplumbağaları korumak için alınacağı söylenen önlemlerin hiçbirinin yeterli ve gerçekçi olmadığı uzmanlar tarafından ortaya kondu. Buna rağmen Hunutlu Termik Santrali'nin inşaata hala devam ediyor. Bu inşaatın acilen durdurulmasının ve yasayla koruma altında olan bu kumsalın, Fiilen gerçekten korunmasını talep ediyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri tüm zamanların en sıcak günlerinden birisine yaşadı. Kaliforniya'nın güneyi ve Arizona sınırı boyunca uzanan Ölüm Vadisi'nde termometreler 56 dereceyi gördü. Bu sıcaklık en son 1913 yılında Furnace Creek çölünde ölçülmüştü. Bakın ta 100 yıldan fazla süre geçmiş. İlk kez bu kadar yüksek hatta o zaman ölçülmüşten daha da yüksek bir derece. 56 dereceyi görmüş termometreler. Aşırı sıcaklar 50 milyona yakın kişiyi etkiledi. Yetkililer bölgede yaşayan milyonlarca kişi için uyarı mesajları yayınladı. Bu mesajlarda özellikle çocukların ve yaşlıların sıcak havaya karşı dikkatli olması istendi. Amerika Birleşik devletlerinin batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede çok sayıda orman yangınına da yol açtı. Hafta sonu boyunca Kaliforniya, Oregon, Washington, Idaho'da onlarca noktada yangın çıktı. Bölgedeki birçok orman yangınıyla mücadele eden itfaiyeciler havanın kuru olduğunu ve alevleri söndürmek için uçaklar tarafından atılan suyun çoğunun daha yere ulaşmadan buharlaştığını söyledi. Kanada'da da aşırı sıcaklar devam ediyor. British Columbia'daki Lytton köyünün sıcaklığının 49.6 dereceye ulaştığı ve ülkenin kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu kırdığı da belirtilmiş Kanada'da. Deha'dan Selay Saykal'ın haberine göre Sümeyla Manastırı'nda Şubat 2019'da başlatılan restorasyon sonucunda güzel haber geldi ve manastır ziyarete açıldı. Ama manastırda süren restorasyon sırasında inşaat atıklarının dereye döküldüğü ortaya çıktı. Manastır'da yaklaşık 400 metre mesafede Altındere Vadisi Milli Parkı içerisinde dökülen inşaat, plastik ve kiremit atıkları nedeniyle kirlilik oluştu. Dere kıyısına dökülen atıkların bir bölümünün de suya karıştığı iddia edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü inceleme başlatırken sosyal medyada da Manastır yakınına dökülen atıklar büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine dere kıyısındaki hafriyat atıkları kaldırıldı. Doğal ve tarih Değerlerini Koruma Derneği Başkanı Doçent Doktor Coşkun Erys. Kızıl ağaçların neredeyse 5 metre yarı beline kadar dolu bir hafriyattan bahsediyoruz. Hafriyatın içerisinde ve üzerinde ciddi miktarda inşaat molozu, her türlü plastik, kiremit, sac gibi atıklarla dolu olduğunu bizatihi gözlerimle gördüm ve hayret ettim. Bu olmaması gereken bir durum çünkü burası bir milli park doğa sit alanı ve mutlak korunması gereken hiçbir şekilde inşaat molozu ya da hafriyat dökme yapılabilecek bir yer değil. Burası hafriyat döküm alanı olamaz. Çöp döküm alanı asla olamaz. Ama dökülmüş. O yamaçlarda pislik oluştu. Böyle bir şeyin olması inanılır gibi değil diye konuştu döçent doktor Erius. Ve bilinerek yapılıyorsa hukuki olarak suç işlenmiş. Bilgi dışında yapılan bir eylemsi o zaman ilgili kurumlar bunun hakkında acilen, Gerekli soruşturmayı yapıp izinsiz bu işlemi yapanlar ve yaptıranlar hakkında gerekli adli ve idari soruşturma ve cezai işlemi mutlaka uygulaması gerekiyor. Aksi durumda yakında elimizde ne doğal alan, ne koruma alanı, ne park, ne kültürel bir sitem bahsedemeyiz. Çünkü bunları koruyoruz derken bulunduğu peyzajı, coğrafyayı ve vadiyi kirleterek herhangi bir eseri koruyamayız. O alanı da gerçek anlamda turizme kazandıramayız dedi. İlginç bir haber Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletine yer alan Burnsville şehrinde göle bırakılan Japon balıkları aşırı büyüdü yetkililer halkı uyarmak zorunda kaldı. Burnsville şehrinin sosyal medya hesabından şehirdeki Keller gölünde bulunan aşırı büyümüş Japon balıklarının fotoğrafları paylaşıldı. Halka balıkları göle bırakmayın göle zarar veriyorlar bitkileri söküyorlar düşük su kalitesine neden oluyorlar dendi.